ve duyarlı olmaları ve mallarının bencillik kirinden arındırılması için karşılıksız harcama denilen zekatı vermekle emrolunmuşlardı. İşte bu dost doğru dindir. 98 ve yine 5. Ey iman edenler, yaptığınız iyiliği başa kakarak